Bir önceki bölümde Hristiyanların Hz. İsa'nın tanrı olduğunu ileri sürdükleri kendilerine göre bazı delillerden bahsetmiştik. Bu delillerden mantıki muhakemeye dayalı deliller başlığında kaldığımız yerden devam ediyoruz. B. Hz. İsa'nın Kur'an'da Ruhullah ve Kelimetullah olarak nitelenmesi. Hristiyanlar Hz. Muhammed'e "Sen İsa Allah'ın ruhu ve kelimesidir" demiyor musun? ''O halde bu da onun Allah'ın oğlu olduğunu gösterir.'' demişlerdi. Onların bu istidlallerini reddetmek üzere, müteakip ayetlerde Yüce Allah'ın ayetlerinin muhkem ve müteşabih kısımlarına ayrıldığı hatırlatılmakta ve Hz. İsa ile ilgili bu nitelemelerde ilahi beyanı tam bir teslimiyet gösterme yerine, kendi akıllarınca çarpık istidlaller yoluyla sapık sonuçlara ulaşmaları kınanmaktadır.'' Şayet Hristiyanlar Kur'an'daki Hz. İsa ile ilgili bu nitelendirmelere gerçekten itibar etmiş olsalardı, yani vardıkları sonucun dayanağı ve hareket noktası olarak Kur'an'ın sesine samimi olarak kulak vermiş bulunsalardı, kendi tutarlılıkları bakımından Kur'an-ı Kerim'in Hz. İsa ve tevhid inancı ile ilgili açıklama ve uyarılarını da göz ardı etmemeleri gerekirdi. Bazı müfessirlere göre bu ayetteki vurgu, naturalistlere reddiye içindir. Çünkü onların nazarında tabiat, yaratıcı ve tek hakim güçtür. Bu konuda önemli tahlillere yer veren Elmalılı Muhammed Hamdi de özetle şu hususlara dikkat çeker. Yüce Allah, fail muhtardır. Yani bütün varlık ve olaylar O'nun iradesine bağlıdır. Fakat O, hiçbir harici zorunluluğa mahkum değildir. Buna göre A. Onun olayların gerçekleşmesinden öncesine ait ilmi öyle eksiksiz ve kuşatıcıdır ki hiçbir gizli işin bu kapsamın dışında kalması düşünülemez. Dolayısıyla Hristiyan muhitince tevhid görünümü verilerek ortaya atılan testis bilmecesi altında saklı şirkin onun bilgisi dışında kalabileceği sanılmamalıdır. B. O'nun hiçbir desteğe ve yardımcıya ihtiyacı olmadığı gibi, esasen evrendekilerin tamamı O'nun kudretinin eseridir. Tabiat, bu kudretin tekerür eden tek düze etkileri, tabiat kanunu dışında cereyan eden harikulade olaylar da tek düze olmayan etkileridir. Bir başka anlatımla, doğa kanunları O kudrete etki edemez. Bilakis, O kudretin hükmü altındadır. Tabiat kanunu, bizatihi sonuç doğuran gücü, müessir değil, sonuç meydana getirme yöntemini ifade eder. Nitekim tabiat kanununun temel niteliği, ıttırat, tek düzelik olduğu halde, karakter farklılıklarının ve her bir insana özgü özelliklerin bulunması, gerçek illet olan yegane gücün, ilahi kudretin, tabiata egemen bulunduğunu ve tabiat kanunu çerçevesindeki bütün doğa yasalarının varlıklarını bu güce borçlu olduğunu kesin bir biçimde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu şekil veren müessir güç bakımından ilk maddenin şekillendirilmesi hiçbir şarta bağlı değildir ve o güce karşı durabilecek hiçbir güç yoktur. İşte insanlara rahimlerde şekil veren Yüce Allah, böylesine üstün gücün sahibidir. Haydır, kayyumdur. C. Musavir, şekil verici olan Yüce Allah, yaratma ve şekillendirmede zorunluluk altında olmayıp, yapıp yapmama onun dilemesine bağlıdır. O, Zorunlu ve gerekli kılabilir, fakat mecbur tutulamaz. Dilediğine irade verir, dilediğine vermez. Rahimlerde insanların muayyen bir biçim kazanması, önceden var olan ve yaratıcı kudretin üzerinde bulunan bir sistemin dayatmasının bir sonucu değil, her olayda sınırsız şekil verme gücüne sahip ve fail muhtar olan Ulu Allah'ın tercih ve iradesinin eseridir.'' Şayet böyle olmasa bu zorunluluğun eseri olan biçimlerden onların seçimine bırakılmış işler meydana gelemez. En basit örneğiyle bir taş yerinden koparılıp iki ayrı amaç için kullanılamaz. Karakter farklılıkları olamaz. Fen bilimlerinde karşılıklı iki kanun bulunamaz. Modern bilimin variyete deyimiyle belirttiği çeşitlilik oluşamaz. Bir kişinin sperminden hem erkek hem dişi çocuklar meydana gelemez, her şeyde ezelden ebede hiçbir farklılık taşımayan bir tek düzelik devam eder giderdi. Yine bu takdirde rahme düşen her sperm mutlaka insan haline gelir. Galati tabiat denilen şeyler ve hatta hayat denen olay hiç meydana gelmezdi. İyi düşünülürse anlaşılır ki galati tabiat denilen ve evrendeki mükemmel düzenin kusurları gibi gösterilmek istenen durumlar, aslında birer eksiklik değil, doğanın ve ana-babanın gerçek müessir, sonucu meydana getiren güç olmadığını ve yaratanın iradesini gösteren ve onun eşsiz sanatının eseri olan birer tanıktırlar. Özet olarak doğa tam anlamıyla illet, varlık sebebi olmayıp hepsi yaratanın eseri olan fıtratın uzantısıdır. Yüce Allah hem Halik hem Bari olması itibariyle dilerse yarattıklarına verdiği fıtratı değiştirir. Şu halde veraset, soya çekim ve tenasül üreme kanunlarının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki müessiri hakikinin sonucu meydana getiren gerçek gücün eserini verişi kendinden bir şeyler eksilten bir üreme değildir. Bir hilkattir, yaratmadır. Bunun için sanat sahibinin tanınması onun eserlerinin tasavvuruyla değil onların ona nispet edilmesiyle gerçekleşir. Hal böyleyken Hristiyanların temel inanç esasları arasında yer alan asli günah, insanın günahkar olarak dünyaya gelmesi telakkisi, insanları rahimlerde dilediği gibi biçimlendirmeye kadir olan Allah'a, bunu bağışlamaktan aciz olduğu isnadında bulunmak anlamına gelir ki, Cenab-ı Hakk'ın yüce kudretine saygısızlık ve ilahi kayyumiyetini inkar demektir. Öte yandan, O'nun şanına yakışan eziyetsiz affetmektir. Asli günah anlayışı buna da aykırıdır.